İllahi min eş-şeytanir recim. öğrenmeye çalışıyorduk. Bütün varlığı, bütün mahlukatı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 Eu dou billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. O, sizi yeryüzünün halifeleri kıldı. Ceale fiilini, fiilini anlamaya çalışıyoruz. Allah yapar, kılar. Sizi yeryüzünde halifeler kıldı. Halife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 Allah'ın isimlerini üzerinde gösterirken o isimler onda O'nun maneviyatında kemale eriyor. Tabiri caizse bir şekirdek gibi büyüyor, filizleniyor, ağaç oluyor, meyve veriyor. İnsanlar O'ndan istifade ediyor. Varlık O'ndan istifade ediyor. Bu O'nun manevi tarafidir. Bir de zahiri olarak beden itibariyle vermiştir. Her neyi vermişse...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 Dünya hayatı için söylediği bunu. Ne kötü hüküm veriyorlar. İnsan zahiri olarak böyle biraz refah içinde oldu mu hep öyle kalacağını zanneder. Ama Allah öyle söylemiyor. Yaratan öyle söylemiyor. Mülkün sahibi öyle söylemiyor. Yani iman edip salih amel işleyenleriyle diğerleri bürtüleceğiz öyle mi? Onların hayatlarıyla ölümleri bir olacak. Öyle mi sandınız? Öyle mi hüküm veriyorsunuz? Bu ne kötü bir hükümdir. Ne yaşadıkları hayatları bir olur, ne de ölümleri, ne de ölümden sonrası. anı da çok farklıdır. Ölümü de farklıdır. Hayatı yaşarken, Allah her neyi söylemişse, bakalım, net olarak göreceğiz, şahit olacağız, şahit. Şahadet böyledir zaten.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 nur, ışığı kendinden olmayan kandil, ışık saçan ışığı kendinden ay ışığını, nurunu güneşten alır ama güneşin ışığı kendinde kimin için yapmış? Sizin için diyor sizin için yaptım caale, sizin için yaptım Allah hidayetçileri anlatıyor hidayetçiler, nebilerdir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 Onlara Khairi kapsayan her bunătate. Toți eden her fac davet eden fiillerin ne olduğunu nasıl olduğunu onlara öğrettik ve onlarla bu fac davet ettik Evet namaz kılmayı bir de zekat vermeyi onlara emrettik Onlar bizim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 Buna beraber ruhumdan nef etmeme, göz, kulak, gönül vermeme şükretme gerekir. Ne de az şükrediyorsunuz. Her zerremizle Allah'a şükürler olsun. O Her türlü hamde layık olduğu gibi, her türlü şükre de layihtır. Ruhumuza da şükürler olsun, gönlümüze de şükürler olsun, Gözümüze, kulağımıza, elimize, ayağımıza, dilimize, dudağımıza, her azamıza şükürler olsun. Her azalarımız için şükürler olsun.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 Bütün bunları seni sevdiğim için yapmışım. Sen de bir sefer seni seviyorum de bakalım. De bir, La ilahe illallah de bakalım. Benim ilahım sensin dedi. Her şeyi sen yapıyorsun. Senden başka ilah yok. Güç sahibi yok. Kudret sahibi yok. Rahman yok. Rahim yok. Kerim yok. Rezak yok. Söyle. Halık yok. Halak yok.